Güneş ve yağmura karşı pencere, kapı, balkon önlerini koruma altına almak isteyenler en modern çözüm olarak sundurmadan yararlanıyor. Sundurma modelleri estetik, dekoratif ve pratik kullanımıyla metal gövdesi, zarif desen seçenekleri ve dayanıklı malzemesiyle lale serisi sundurma beklentileri karşılıyor. Renk, model, en, boy gibi spesifik ölçülerde tamamen müşteriye özel tasarımlar yapılıyor. Lale serisi sundurma, bugüne kadar ev ve iş yerlerinin vazgeçilmezi olmuştur. Modern ve pratik oluşunun yanı sıra dekoratif anlamda beğenilmiştir ileri toplaması sundurmaların kullanım alanını yaygınlaştırıyor. Lale serisi sundurma geleneksel ve modern yaşamın sentezi niteliği taşıyor. Görüntüsüyle hem otantik hem de zarif durmayı başarması, modelin çok fazla tercih edilmesini sağlıyor. Sundurma deneyiminden en üst düzeyde yararlanırken aynı zamanda dekoratif bir görüntü arayanlar için hiç şüphesiz lale serisi sundurmalar çok ideal bir seçenek oluşturuyor. Sundurma fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak, doğrudan sipariş oluşturmak için bizimle iletişime geçebilir. Sitemizden güvenle sipariş edebilirsiniz. Siparişleriniz kısa sürede hazırlanarak adresinize en korunaklı şekilde gönderilir.